Walaw kunta fadwan, ralievan, lamfad, walaw kunta kalbi, lamfaddu min Faqfu anhum, wastaw fillahum, washawir hun fil Djurki Allah de geledhuh, anisat wesselame, fabime rahmatin, min Allah Allah de en rahmatile, sanon la de randenduur. <gülüyor> Walla kunta fadlan galidal kalbi. Sayed sang, chayed sang, katu rekli. Welta katibi kalbe, katibir ahla ka. Sahibo musho siden. Lam faddum in haulika. Bulundon toplum da o toplum. Hipsi. Sellen etrafon nandalop. Gidejective. Waar h birkim seder. Sana ijabet et me ejective. Doe laisila. Boe. Bu yumuşaklığınla, bu sana vermiş olduğum bu güzel ahlakla diyor. Tamam mı? Onlar da sana tabi oldukları için diyor. Bana inanıp sana tabi oldukları için, sana itaat ettikleri için diyor. Fa'fu anhum ufak tefek günahlarından hatalarından dolayı onları bağışla. Çünkü Müslümanlar masum değil arkadaşlar. Davetçiler de masum değildir. Alimler de masum değildir. Ashab içerisinde en üst seviyete olan Ebubekir Sıddık radıyallahu Teala an masum değildi. Ve birbirlerine kızıyor, birbirlerine karşı bağırıyor, birbirlerine karşı nahoş laflar bile sayıyorlardı. Hem de bazen Ali Aleyhisselam'ın huzurunda oluyordu. Tamam mı? Dolayısıyla bir davetçi veya orada bir öğretmen veya orada bir patron Bir patron işçisinden, bir öğretmen öğrencisinden, bir baba kızından, oğlundan, hanımından, babasından, annesinden, kız kardeşinden, akrabasından, bir davetçi öğrencilerinden ufak tefek bazı şeyler gördüğü zaman hemen böyle bağırarak, çağırarak veya da nahoş laflarla ona karşı vermemek lazım. Dediğimiz gibi başta yerine göre nasıl davranacağını o davetçi veya da o baba, o öğretmen, o alim... O kim olursa olsun ne yapması gerekiyor? Nasıl davranacağını bilmesi gerekiyor. Ve bu ufak tefek şeylerde de ey Allah'a karşı Allah'a karşı isyan olmayan şeylerde ne yapacak? Onlara dua edip Allah Celle Celalühun onları affetmesi için, onları affetmesi için dua edecek. Fa'fu anhum ve stagfir lahum. Ey sana karşı nahoş hareketlerinden dolayı onu onları bağışla onlara affet. Aynı zamanda Rabbinin de onları affetmesi için onlar için istiğfar et. Ve stagfir lahum. Bunun yanında da ve şavirhum fil amr. Ey birçok meselede de da bazı de devamlı onlara onlarla istişare edin. Ey ne yapmamız gerektiğini, ne yapacağız, ne gideceğiz Onelden haberschijn. Veyahut de onelden ertibat. Veyahut de istișare etmeden. Sakın hareket etme Veyahut de da davranmen. Ha demek ki. Burada ki. Allah Resulü. Allah tarafından yönlendirilmesine rağmen. Bakınız bizimle istișare ediyor. Ve siz biliyorsunuz. <gülüyor> bir. Mu muharebede. Ve o muharebe. Uhud savaşıydı. Aleyhisselatü Vesselam <gülüyor> Vuhuz savaşında müşriklere karşı savaşa çıkmak istemiyordun. Ama HEMES'li gençler dediler ki nasıl olur da bunlardan kaçar veyahut da bunlarla savaşmayız. Şu anda biz onlardan daha çoğuz. Yani sayı bakımından Bedir'e nazaran onlardan çok daha üstündeyiz. Ve Bedir'e nazaran çok daha güçlüyüz. Hem silah yönden, hem sayı yönden, her yönden. On hiç. Eğer biz bugün onlara karşı savaşmayacaksak, ne zaman savaşacağız? Ve Ali Saidül Sünnet savaşa çıkmak istemiyordu. Sonra ne yaptı Ali Saidül Sünnet? Onlarla istişare etti. Ve onlar savaşı seçtiler. Savaşı seçtikten sonra Ali Saidül Sünnet biraz nahş bir hareket yaparak gitti. Ne yaptı? Minferini, savaş elbisesini giymeye başladı. Anladılar ki Aleyhisselatü Vesselam kızdı. Hal ve hareketinden yüzünden anladılar. Sonra da gittiler o gençlere dedi ki ya Resulallah eğer biz seni kızdırdıysak yani bizim için Allah'a istiğfar et. Eğer çıkmak istemiyorsan tamam çıkmayalım. Hayır dedi. Bir Nebi dedi savaş elbisesini giydikten sonra asla onu çıkarmak ona yakışmaz. Hadi savaşa ve biliyorsunuz Hud savaşında nasıl mağlup olduklarını. Hem o yönden orada Satvesem İs'li işare açısından da onu ona itaat etmediler. Hem de tepede kalacaksınız diye tepeye orada da yine Ali Satvesem itaat etmeyip tepeyi ganimet elde için terk ettiler. Allah Celle Celaluhu Ali Sat'u aralarında olmasına rağmen o savaşı kaybettiler ve resul olmasına rağmen onlara karşı ne yaptı gayet yumuşak gayet ahlaklı bir şekilde işte bu tür hatalardan dolayı da Allah'a yalvararak bunların affedilmesi için ne Ali Ali Aley, aleyhisselam Allah'a yalvararak onlara dua etti. Hadi wallahu a'lem ve sallallahu aleyhi ve sellem ve barik al nebiyina Muhammed ve ala ali ve sahbihi sellem ecma'in. Subhanak Allahumma ve bihamdik ve elhamduke ve la